Genç Havan başlıyor. Bir salı gününden daha hepinize merhaba sevgili Radyo Havan dinleyenleri. Ben sunucunuz Uruk Canan. Buradan hepinize kucak dolusu sevgi saygılar. Bugünkü Genç Havan programımda bana eşlik eden sevgili Yağmur Ergin, İstanbul Eczacılık 4. sınıf öğrencisi. Yağmur hoş geldin. Hoş bulduk Uruk. Nasılsın Yağmur? Neler yapıyorsun? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın Uruk? İyiyim ben de teşekkür ederim. Yağmur bugün e, yani gençlik üzerine aslında keyifli bir sohbetimiz olacak. Programımızın ilk şarkısını dinleyelim. Hemen sonrasında bu sohbetimizi gerçekleştirelim. Pekala Yasmin Levi Mevoy. Müzik Quiero olvidar el sabor de tus labios Quiero tener por una vez una vida feliz por eso me voy Gracias Me diste Gracias Gracias Por amarme Pero no tengo Ilusión Que tú eres no, mi razón. razón Por eso Me voy De tus labios Quiero tener Por una vez Yağmur yeni bir döneme girdik yani Ekim ayının aslında ikinci haftasına girmiş bulunmaktayız ve hala birçoğumuz tatil modundan çıkamadı ki buna ben de dahil e, oluyorum. E, benim bildiğim kadarıyla sen tatilde baya yer gezmişsin, baya gezip dolaşmışsın Türkiye'nin birçok yerini. Nereleri gezdin önce onu bir sorayım. E, aslında çok Karadeniz'de başladım Sinop Gerze'den. Artvin Şavşat'a kadar bir Doğu Karadeniz turu yaptım. Sonra aşağılara indim. Tunceli, Diyarbakır, Mardin, Adana. Sonra en son Ege'de bitirdim. Tabi iki aylık bir süreyi kapladı bu tatil. Aslında biraz değişik bir tatildi benim için. Yani ilk deneyimlediğim, tecrübe ettiğim bir şeydi. Sinop Gerze'de bir kamp, gençlik kampı gibi bir organizasyon vardı. Orada öyle başladık. E, kampın amacı da aslında Gerze'de... ...Yaykıl Köyü var. Biliyorsun hı hı. Yaykıl Köyü'ne termik santral yapılmak isteniyor. Biraz aslında oraya destek olarak gittik. Ee, bizim gittiğimiz haftanın... ...yani birkaç hafta sonra falan... ...orada bir şenlik düzenlenecekti... ...ve bu şenliğin ana konusunu... ...Gerze, Yaykıl Köyü'ne yapılacak termik santral oluşturuyordu. Biz de... ...destek amacıyla gittik. Oraya o şenlikte asılmak üzere... ...pankartlar yaptık. E, afişler yaptık. Ondan sonra... İşte ne bileyim Gerze'nin Yaykıl köyüne destek için gidip onlarla konuştuk, sıkıntılarını, dertlerini öğrendik, yalnız olmadıklarını, Türkiye'de birçok insanın bundan haberdar olduğunu konuştuk. Küçük bir belgesel çekti arkadaşlarımız, yani yardım ettik, destek olduk. Bu benim ilk tecrübelediğim edeyim bir şeydi, yani bir yere gitmek, onun insanların dertlerine ortak olmak benim için önemliydi yani. Hmm. Bir şey sormak istiyorum şimdi sen dediğim gibi birçok yerde ulaştın ya ve İstanbul'da yaşıyorsun hani oranın insanıyla İstanbul'daki insanları karşılaştırdığın zaman yani hayat sürdürdükleri hayat olsun ya da e, yani yaşam tarzları olsun ne gibi farklılıklarla karşılaşırsın oradaki en çok nerede mesela hangi şehirde bunu yaşadın? Bu soru benim için gerçekten çok önemli bir soru. Ee... İki ay boyunca defalarca şaşkınlığa uğradım diyebilirim yani sanki gerçek insanlarla karşılaştım böyle çok samimiydiler çok içtendiler ee, sanki yıllarca o insanları tanıyor gibi hissediyordum ama zaten uzun yıllardır İstanbul'da yaşıyorum biliyorsun İstanbullu değilim aslında hı hı. E, 93'te ailem İstanbul'a göçtü hiçbir zaman kendimi çok fazla buraya ait hissetmedim. Oraya gittiğimde sanki oradaydım o insanların yanındaydım hep orada büyümüştüm yani çok samimi ve içtendiler diyebilirim ve bu beni gerçekten biraz şaşkınlaştırdı, afalladım yani böyle şeyler böyle güzel insanlar var mı dedim yani. Peki yani bu beklentilerine karşılık veren insanlar diyelim aslında sen bu tür insanları İstanbul'da bulamıyor musun? Ya İstanbul'da böyle insanlar yok demiyorum. Yani daha doğrusu. Ben yani soracağım. böyle insanlarla karşılaşma ihtimalim biraz daha az galiba. Kalabalık bir şehir. Herkes kendi ufak hayat ile mücadele edebiliyor. Hmm. O yüzden paylaşım biraz daha az. Yani insanlar burada güzel insanlar tabii ki var. Yok demiyorum. Bu birçok insana haksızlık yapmak demek oluyor benim için. Yani şunu sormak istiyorum aslında. E, profil analiziyle. Bakarsak olaya yani bir İstanbul insanıyla ya da işte bir Karadeniz'den herhangi bir bölgenin insanı arasında ne tür farklılıklar var? Düşünsel <gülüyor> anlamda ya da diğer faktörler ee, açısından? Düşünsel anlamdan önce şunu şundan bahsetmek istiyorum. İstanbul'da kalabalık bir şehir apartmanlaşma her yerde evet. ve e, evinin penceresinde perdeyi açıp karşı komşuna baktığında karşı komşun senden korkup perdesini kapatabiliyor. Bunu e, ayıpladığımdan değil ama böyle bir gerçeklik olduğundan bahsediyorum. Hı hı. Ama bunun e, yani o ayıplamakla değil de neticede metropol metropol bir şehir ve hakikaten de e, tehlikeli bir yer bazen hani her ne kadar cennet dese de bazen de cehennem olabiliyor İstanbul o yüzden. Yani çok da aslında yadırgamamak lazım diye düşünüyorum ben. Çünkü insan her an kendini kollamayı bilmeli İstanbul gibi bir yerde. Onun için yani o senin bahsettiğin şey belki de biraz savunma amaçlı yapılan bir etki ya etkiye ee, tepki ama aslında. Ama e, bunlar insanın hayatını zorlaştıran şeyler. Yani İstanbul gibi bir şehirde yaşamak. E, mesela şöyle bir şey anlatayım. Yolda yürüyorsunuz. E, Karşıdan gelen biri, biri size gayet içten... ...bir gülümseveriyle merhaba ya da günaydın diyor. Şu küçük kelime bile... ...bir merhaba, bir günaydın bile... ...sizin tüm gününüzün çok iyi geçmesini sağlayabiliyor. Yani bundan bahsediyorum. Böyle insanlar da var. Hı hı. Küçük bir merhaba, küçük bir gülümseme... ...küçük bir çocuğun e, başına... ...elini usulca koymak... ...onun sana gülümsemesi... ...böyle bir şey oldu mesela onu anlatayım sana. Yolda gidiyorum, iki tane küçük kız çocuğu... ...birinin saçına elimi sürdüm yani... ...okşadım saçını. İstan şeydi böyle hani birdenbire olan bir şeydi... Sonra yürümeye devam ettim. Kız arkadan bağırdı. Abla dedi. Döndüm. Gülümsedi ve bana el salladı. Yani bunlar ufak şeyler olabilir ama galiba artık ufak şeylerle hani mutlu olabiliyorum sadece. Yani çünkü çok sıkıntılı bir dönem. Yani hayat işte okul bilmem ne çok monoton bir yaşam aslında. Sabah kalk okula git ya da gitme. Uyu. İşte evet. kitap oku, işte evde bir şeyler yap. Sonra tekrar gel. İşte bu monotonların içerisinde bu küçük şeyler senin... ...tüm gününün güzel geçmesini sağlayabiliyor. O yüzden önemli şeyler. Hı hı. Yani karşı komşunun sana o an gülümsemesi... E, ...sana çok pozitif bir enerji gönderebilir yani. Metrelerce uzaktan. Evet. O zaman benim kafamda bir şeyler artık belirmeye başladı. Yani sen mezun olduktan sonra sanırım İstanbul'da yaşamaya devam etmeyeceksin. E, şimdi orasını ben çok bilmiyorum açıkçası. Çünkü... İstanbul'a ne kadar kıssak da İstanbul yaşanması bir şehir galiba yine de her şeye rağmen. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Şu anda net bir karar yok yani karar vermedim bu konu hakkında daha. Tabii olası bütün seçenekleri düşünüyorum. İstanbul, şehir dışı yani başka şeyler belki ikinci bir üniversite yani çok karışık diyebilirim aslında. Peki sen gezdiğin yerlerde neticede eczacılıktan mezun olmuş bir eczacı perspektifiyle baktığın zaman oralara yani orada işini icra edebileceğin bir yer bulabildin mi? Ya da kendi orada düşündün mü? Yani aslında gittiğim yerlerde burada eczane açsam nasıl olur diye düşündüm. Evet. Yani bir eczacı kafasıyla. Ama yani tabii ki bir yerde iki hafta geçirmek ömür boyu orada yaşamakla aynı denk bir şey değil yani evet. aynı şey değil kesinlikle. O yüzden daha iyi düşünmek gerek. Evet, haklısın galiba. Peki sen aslında az önce gittiğin yerlerde az çok bazı şeylerden bahsettin. Ne yaptığınızla ilgili ya da oradaki eylemlerle falan da. Ben aslında sırayla sormak istiyorum. Hani gittiğin yerlerde tam olarak programın neydi, neler yaptın, Yani onu ayrıntılı bir şekilde alalım senden o zaman. O zaman e, Gezi'nin ilk kısmı Gerzi, Yarkılköy'ü biraz bahsettim. Orayla ilgili bir şeyler bahsettiğim ya da Hı -hı. belki en azından bu benim görevim diyebilirim. Yani oraya gittim, o insanların acılarına ortak oldum, dertlerini dinledim. Bana düşen görev de bunu diğer insanlara anlatmak. Hı -hı. Burada da belki buna imkan bulduğum için güzel bir şey yani hatta teşekkürler sağol gittik Gerze halkına dertlerine ortak olduk yani hani peki ne gibi e, dertleri var bu insanların yani e, Gersle'nin e, Yaykıl köyüne şey. termik santral yapılmak isteniyor termik santral de e, oranın doğal yaşamına bitki örtüsüne e, denizin içinde yaşayan canlıların ekosistemine Büyük olumsuzluklar sağlayan bir hı hı. E, enerji kaynağı diyebilirim. Enerji üretilen bir e, santral, merkez. Bunu Yaykılköy istemiyor tabii ki böyle bir şey. Çünkü e, birçok açıdan dediğim gibi çevreye zarar veriyor. Buna karşı çıkıyorlar hatta e, oraya mücadele devam ediyorlar. Yani şey başlamadı, çalışma başlamadı, inşaat çalışmaları başlamadı bu konuda. Hı hı. Oraya bir nöbet çadırı kurdu, Yaykılköy'ü kurmuş. Ve e, yani nöbetleşe, köy halkı orada nöbetleşe bekliyorlar. O bölgeyi bekliyorlar. Oraya termik santral yapmasınlar diye. Biz de gidip işte e, bu konudan haberdar olduğumuzu, yalnız olmadıklarını dile getirdik. Böyle, böyleydi yani. <gülüyor> Yalnız benim burada ım, sormak istediğim bir şey var. Şimdi hepimiz aslında bu HES'lere karşı, hidroelektrik e, enerji santrallerine karşıyız aslında da. Ama bir noktada da insan düşünüyor. Neticede büyük bir ülke ve bu ülkenin bir kaynağa ihtiyacı var. O enerji peki ne şekilde sağlayabiliriz? Yani tamam her ne kadar olmasın, yapmasınlar, doğaya zar zarar vermesinler diyoruz ama... Yani bir noktada da düşünüyoruz peki eğer o alternatifi bir yana bırakırsak başka ne tür e, alternatifler geliştirebiliriz? Ya da ona yani karşılık olarak sunabileceğimiz başka bir şey var mı ki? Yani aslında doğaya zarar vermeyen bir enerji kaynağı yok diyebilirim. İşte rüzgar türbinleri, HES'ler, barajlar falan filan bunu çoğaltabiliriz. Ama yani... Mesela bir suyun üzerine ne kadar baraj yapılır? Yani kaç tane baraj yapılır da den, buranın dengesini, doğal yapısını, doğal yaşamını bozmayız? Yani mesela e, Muzur gibi e, doğal sit alanı edil, e, ilan edilmiş 1972 yılında yanılmıyorsam... ...doğal sit alanı ilan edilmiş bir yerin üzerine baraj yapılması sizce ne kadar doğru? Bu arada Munzur'da bu içinde bulunduğumuz haftada bayağı geniş katılımlı bir eylem yapılmış. ki Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de şu ana kadar yapılmış en geniş kapsamlı çevre eylemi olmuş. şeydi Munzur'da. Hı hı. O yönüyle yani tabii ki dediklerinde haklısın ama. Ama şöyle bir şey var. Yani Gerze'den Munzur'a geldik birden ama şöyle söyleyeyim. Zaten... Muzur üzerinde Keban Barajı vardı. Ben bildim belâlı vardı. Kaç yılında yapıldığını şu anda hatırlamıyorum. Şimdi tam Tunceli merkezde ikinci bir baraj yapıldı ve bir sürü sayı e, yani kaç tane olduğunu bilmiyorum ama bir 9'dan fazla ya da 13 tane falan 9 10 arası bir şey yani 9 13 falan işte neyse çok önemli. Değil. Ama onlarca baraj yapıldığını biliyorum. Muzur'un tam Tunceli'nin tam merkezine bir baraj yapılmış. Ve inanın ee, ...baraj öncesi ve baraj sonrası... ...iklimi çok iyi hissettim orada... ...yani ben ilk gittiğimde Tunceli'ye... E, ...yıl 2009... ...merkezde baraj yok... Ee, ...ve inanılmaz kuru bir hava... ...hiçbir şekilde te terlemiyorsun... ...çok rahat, çok kuru bir hava... ...ama... ...2011 yaz ayında tekrar gidiyorum... ...iklim değişmiş... ...yani bu kadar hissedilebilir... ...şekilde bir fark var arada... Bu da barajların ne kadar doğal yaşamı etkilediğini, ne kadar değiştirdiğini bize gösteren bir şey aslında. Nem, durgun bir su, akmayan bir su. Ve akmayan bir su gerçekten ne kadar sudur? Yani muzur artık ne kadar muzurdur demek gerekiyor aslında biraz. Bir de bence şurası önemli. Yani bölge halkı, Tunceli bölge halkı barajın bu kadar büyük bir değişiklik yaratacağını tahmin etmiyorlardı. Yani baraj sular altında kalacak topraklar onların topraklarıydı ve baraj yapılması için satıldı bu topraklar. Yani aslında biraz paranın ee, cezbetme yanı hı hı. diyebilirim aslında. Hani insanlar topraklarını sattılar, bankalardan paralarını aldılar sonra baraj yapıldı. Ve e, bir de şöyle bir şey var. İnsanların ibadet ettiği biliyorsun Tunceli'de insanlar işte Düzgün Baba, Munzur Baba, işte Fatma gibi inanışları var. Bunlar da daha çok e, doğayla ilintili şeyler yani işte düzgün baba dediğimiz şey bir dağın tepesinde mezarı olan kutsal bir kişi olarak anılan biri. Yine öyle kutsal mekanlardan biri sular altında kalıyor baraj yapıldıktan sonra ve bölge halkı buna çok tepki gösteriyor şu anda. Biz işte baraj yapıldı ve bizim böyle kutsal bir mekanımız işte kutsal bir ağaç ya da kutsal bir taşımız sular altında kaldı. Daha sonrasında iklimin değişikliğini fark ettiler. Çünkü bir... E, durgun bir su zamanla ne yapıyor? Haliç gibi koku e, bir e, lağım kokusu hı hı. çıkmaya başlıyor yani oradan. Bunun bu kadar olacağını bilmediler yani. Önceden tahmin edemediler. Bu kadar e, coğrafyaya, e, iklime zarar vereceklerini, işte coğrafyayı bu kadar etkileyebileceklerini bilemediler. Şimdi pişmanlar. Yani bu eylemin belki bu kadar kitlesel olmasının sebebi de bu. Biz buna izin verdik. Tamam bu baraj yapıldı ama munzur üzerinde hala barajlar yapılmaya devam ediliyor. Bak biz bunu fark ettik. En azından bundan sonra yapılacak barajlara karşı durabiliriz. Mantığı gelişti. Hı hı. Biraz da aslında bir kitlesel uyarma gibi oldu bu yani. Bir, herkes irkildi biraz daha farkındalık arttı diye düşünüyorum. Mer Tunceli merkeze yapılan barajla beraber. Bir de e, Tunceli'ye Tunceli ilk gittiğimde Bilmiyordum yani barajın yapıldığını, baraj çalışmaları olduğunu biliyordum ama yapıldığını, e, Muzur'un akmadığını bilmiyordum yani. Tunceli Merkez'e gittim, Muzur akmıyor yani. O zaman bir dank, bir ne oluyor lan falan diyorsun yani hani nasıl olur böyle bir şey diyorsun. O zaman her şey bütün gerçekliğiyle gözünün önünde duruyor ve bu insanın gerçekten yüreğini sızlatan bir şey. Üzüldüm evet yani bir şey yapamadık yani önünde duramadık belki gerektiği gibi mücadele edemedik ve sonunda yapıldı ama ben Erzurum Elazığ üzerinden Tunceli'ye geldim Plümür Nazmiye üzerinde hala birçok baraj yapılmaya devam ediliyor birçok baraj şantiyeler var baraj yapılma çalışmaları var falan en azından bunların önüne geçebiliriz yani bir suyun üzerine kaç tane baraj yapılabilir ya da hangi ülkede bir suyun üzerine dokuz tane baraj yapıldığı görülmüş şeydir. Peki yani oradaki insanlarla muhakkak iletişime geçmişsinizdir ve az çok bu konuyu da birazdan soracağım şeyde konuşmuşsunuzdur muhakkak Bu anlattıkların acaba beraberinde bir göç getirir mi? Yani anlattığın yerler Erzurum, Tunceli ve benzeri diğer yerlerden insanlar acaba bir göçe giderler mi? Ee, yani Erzurum, Elazığ üzerinden derken hani o yol üzerinden geldim. Ve Tunceli sınırları içerisinde, Pülümür, Nazmi ilçelerinde baraj hı hı. çalışmaları vardı. Bundan bahsetmek istemiştim. Ee, yani biliyorsun Muzur suyu ovacıkta doğar. Muzur gözeleri. Ve oradan cam bularak... E, ...akmaya başlar yani gürbüsü olarak. Ve şimdi... Ovacık'ın sular altında kalma ihtimali var. Ovacık dediğim gibi 1972 yılında belki tekrar olacak ama doğal sit alanı ilan edildi. Ee, Birçok endemik bitki türünü barındıran bir mekan. Ve buraya baraj yapıldığı anda bütün bu bitki örtüsü sular altında kalacak. Ee, Turhan Baytop'un bir sürü çalışmaları var. Belki biliyorsundur evet. ovacıkta boya bitkileri, tıbbi bitkiler e, ve bunların birçoğu yok olacaklar. Evet, maalesef maalesef şey. öyle. Ne yazık ki. Yani kısacası açıkçası, HES bu ülke gündemini aslında son zamanlarda bayağı meşgul eden bir sorun ki meşgul etmesi gereken bir sorun. Biz bir şarkı daha dinleyelim, sonrasında devam edelim o zaman. Kossas Pavlidis'ten dinleyeceğiz şarkısında Kutlak diyor. Os den su kato tiz esiki kali di himo pu Καλή τιχιό που κι αν πας, εγώ πέπω από τη ζωή σου και καλή τιχιό που κι αν πας, <Κι> Heser'in Türkiye gündemini yeterince meşgul edami sorunu olduğundan bahsettik ve Yeni bir sorunla istersen devam edelim. İlk şunu sormak istiyorum. Altın, portakal, ödül e, konuşmalarını dinledin mi Yağmur? Evet dinledim. Özellikle Rutkay Aziz'in konuşmasını. Hı -hı. Yani bu onun konuşmasını dinledikten sonra fikrin ne oldu? Senin onu merak ediyorum ben biraz. Yani e, dün sabah MTV'de tekrarı vardı. Rutkay Aziz'in konuşmasını kaçırmıştım işte. Ben e, açtığımda... Tuncel Kurtiziz'in konuşmasıyla karşılaştım, denk geldim ve oradan Rutkayız'da zaten atıfta bulundu işte hani konuşmasına dair. Tabii merak ettim, gidip dinledim falan hemen. Yani bilmiyorum böyle birkaç daha insan olsa çok güzel olur diye düşündüm yani. Hani böyle açıkça, yüreklice sorunları dile getiren. Şimdi ben yani ülke gündemini meşgul etmek ve sonrasında Rutkayız'dan bahsettim ama yani sözü şuraya getirmek istiyorum çünkü Aziz konuşmasında ee, Sosyal kadın'a, temaları, kadına evet. şiddet konusuna değinmişti. O konuyla ilgili birkaç şey söylemek istiyoruz. Yani hakikaten de hele hele son e, haftada e, artık yani cinayette son nokta diyebileceğimiz bir cinayet işlendi. Kadının biri e, işkence edildikten sonra sırtına e, saplanmış bir bıçakla bulundu ki bu artık yani son nokta dediğimiz hı hı. bir olay oldu ve e, Rüdkeyaziz'ini bu Konya'da değinmişti. Yani bu kadına şiddet konusuyla ilgili düşüncelerin nedir senin Türkiye için? Yani galiba artık bunlara kötü bir şeye mi alıştık yani? Yani o kadar çok var ki yani kadına şiddet, çocuk istismarı... Ya aslında aklıma hemen ilk şu soru geliyor. Çünkü mesela Münevver Karabulut cinayetinden sonra aynı şekilde işlenmiş birkaç cinayet daha oldu. Yani çöp konteynerinde bulunmuş hı hı. genç kız cesetleri. Acaba şöyle bir şey mi? Yani bir cinayet yeni bir tanesini mi doğruyor? Ya da insanlar artık bir cinayete bakarak evet böyle bir şey olmuş. Ben de aynısını yapacağım mı diyorlar acaba kendilerine? Yani bunu... Bunun için net bir şey söyleyemeyeceğim sana yani bilmiyorum. <gülüyor> hani insanlar nasıl birini öldürürler, sana onu nasıl parça parça edip bir bavulun içine koyup ee, çöpe atarlar inan bilmiyorum yani. Hiç aklımda almıyor zaten böyle bir şeyi. Ama e, dünyanın geneline baktığımda zaten üzücü bir... E, ...resimle karşılaşıyoruz... ...üzücü bu durumla karşılaşıyoruz... ...yani dün Rütka dediği gibi... ...mesela hani... ...dünyanın en tehlikeli hali... ...yani götenin bir sözü... ...dünyanın en tehlikeli hali... ...cehaletin örgütlenmiş halidir... ...diyor ve bugün Türkiye'de gördüğüm... E, ...durum budur... ...diyor ve... ...gerçekten de öyle... ...hani dünyanın... E, ...her tarafında... ...savaşlar... E, Açlık, sömürü yani bunlar hep vardı. Bunun önüne nasıl geçeriz? Bu nasıl e, değişir? Daha güzel bir dünya mümkün müdür bilmiyorum ama umut ediyorum yani. Ama konuda da e, yani yetkili kişilerin bayağı m, sorumsuzluğu mu desek artık? Üzerlerine düşen görevi yerine getirememek mi desek? Çünkü yine aylar önce aynı şekilde işlenmiş bir vakada. Bir kadın defalarca savcılık, savcılığa korunma talebinde bulunmuştu ve her defasında bir şekilde geri çevrilmişti, isteği kabul edilmemişti. Ve çok kısa bir zaman sonra aynı şekilde o da bir cinayete kurban gitmişti. Yani o zaman şunu yapmak gerekiyor, biraz daha yasal kanunlarla biraz daha koruma altına alınmalı o zaman. Yani bir kadın kocasından dayak yiyip, e, polise şikayet ediyorsa sonra kocası tutuklanıp belli bir süre sonra onu tekrar serbest bırakılıp tekrar gelip kadını dövüyorsa kadın bir daha şikayet etme e, gücünü kendinde bulamayacaktır. Çünkü biliyor tutuklan şey yapacak gözaltına alınacak sonra serbest bırakılacak sonra gelip tekrar onu dövecek mesela. Yani bunun e, daha e, radikal bir şekilde önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Gerçi sivil toplum kuruluşların birçoğunun yani geniş katılımlı eylemleri oldu bu konuya dair ama yeni alternatifler mi geliştirmek lazım acaba? Yeni bir şeyler mi denemek lazım? Yani açıkçası lazım? ben şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yani aslında şunu düşünmek lazım yani gerçekten bu sadece bir kadın meselesidir. midir? Yani bu aslında var olan sistemin bir yansısı mıdır? Yansıması mıdır? Yani. yani şöyle söyleyebilirim, biliyoruz ki kadınlık ve erkeklik aslında öğrenilen şeylerdir. Yani Türkiye'deki bir kadınla Avrupa'daki bir kadın ne kadar aynı kadın? Ya da Latin Amerika'daki bir erkekle Avrupa'daki bir erkek ne kadar aynı erkek? Biz bunları öğreniyoruz ve bu sistemin devam etmesini sağlıyoruz. Yani bunun altında daha güçlü bir şey var. Sistem dediğimiz mekanizma var yani. Yani aslında, yani aslında soruyu, e, ben soruyu Yani soruyu şu şekilde değiştirsek mesela ne gibi değişiklikler olur? Hani günümüzde kadın cinayeti çok sık rastlanan bir şey de neden erkek cinayetleri bu kadar yaygın değil? Yani neden erkek cinayetleri bu kadar yaygın değil? Yani bunun Yani ben tamam, televizyonlarda, medyada ilişkili olarak buluyorum bu durumu yani hani bir erkek bir kadın profili var ve biz bunu değiştirmek için hiçbir şey yapmıyoruz. Yani bunda kadınlar da e, büyük önem arz ediyor. Yani bir kadın mesela erkekleri doğduğu andan itibaren edilgen hale getiriyoruz. ya yani Bunun için bu sorunun cevabı için biraz daha derinlere inmek gerektiğini düşünüyorum. Bir erkek ve bir kadın nasıl yetiştirilir? Çünkü bir çocuk dünyaya geldiğinde cinsiyetini bilmez öyle değil mi? Yani hı hı. kadın erkek... E, gibi bir cinsiyetçi ayrımın farkında bile değildir yani. Bunu sen de etrafında küçük bir çocuk varsa gözlemlemişsindir yani. O yüzden biz kadınlığı ve erkekliği onları öğretiyoruz. Nasıl öğretiyoruz? İşte kız çocuklarına e, bebek alıyoruz oyuncak olarak. İşte erkek çocuklarına araba, silah falan filan. Bunlar çoğaltılabilir bu örnekler çoğaltılabilir. İşte kız çocukları doğduğu andan itibaren bir erkeğe hizmet etmeyi öğreniyorlar mesela. İşte kız çocuğu annesine yardım eder, yerleri gırgırlar, evi toplar. Ama erkek yapmamalıdır. Çünkü neden? Bir de eşcinsel olma korkusu vardır. Yani çocuğun eşcinsel olması korkusu vardır. Bir de kadın, kadın devam ettirir bunu yani. Yani aslında bu döngünün devam etmesini, bu kısır döngünün devam etmesinde kadın önemli bir unsurdur. Ve erkek edilgen hale getirilmiş olur. Yani bu örnekleri çoğaltabiliriz. Bu durumu biz, yani sistem dediğimiz bir mekanizma var bunun arkasında. Kadın özgür olmadığı için erkek de özgür olmayacaktır yani. Bu noktada sana şu soruyu yönelteyim o zaman. Kadının özgürleşmesi nedir tam olarak? Yani aslında kadının özgürleşmesinden önce özgürlük nedir sorusu geliyor direkt. Yani özgürlük kavramı geliyor insanın aklına. Ee, yani özgürlüğün yani bir kadında bıraktığı... Benim dediğim özgürlük yani e, bir kere senin yumruğun... Ötekinin burnunun başladığı yerde bitmelidir yani. Özgürlük deyince en çarpıcı örnek bu geliyor benim aklıma. Ee, özgür bir kadının yetiştirdiği çocuklar da özgür olacaktır. Yani dünya özgürleşecektir bununla beraber. O yüzden kadının özgürleşmesi de yani eğitimle mümkün görünüyor yani şu anda. Eğitim önemli bir unsur yani. Çünkü e, okumamış bir kadın işte evlenip çoluk çocuk sahibi olup... ...kendi koşulları içerisinde... E, Özgür olduğunu düşünebilir. Yani aslında değiştiremediği şeyleri kendi tercihiymiş gibi gösterip. Ee, hatta yani biraz karmaşık bir şey. Şuradan bahsedebilirim mesela. Hani zorla kaçırılmış bir kadın daha sonra kocasına aşık olabilir. Ki örnekleri var çevremde. Zorla dövülerek kaçırılıyor, kaçırılıyor evleniyor ve daha sonra kocasını sevdiğini söylüyor. Yani o, o, o durumda şöyle bir şey geliyor aklıma. Yani kadın değiştiremediği bir şeyi kendi tercihiymiş gibi göstermeye başlıyor. Yani bu onun özgürlüğü olmuş oluyor aslında. O yüzden bence bir kadının özgürlüğü eğitimle mümkündür. Zaten tüm insanların özgürlüğü eğitimle mümkündür. Yani eğitim alıp sorgulayabilen, eleştirebilen, dünyayı eleştirel bir gözle bakabilen bir insan özgürdür. O yüzden eksikleri, tamamları, her şeyi görebilen bir insan özgürdür. Görebilme yetisine sahip olan bir insan özgürdür. Sorgulamayan bir insan ne kadar özgürdür yani? Çünkü kabul edecek, boyun eğecek, boyun eğen bir insan ne kadar özgürdür öyle değil mi? Hı hı. Bu soru geliyor aklıma. Hani belki çok iyi açıklayamadım ama yani bunu düşünüyorum, böyle düşünüyorum tamamen. O yüzden eğitim şart. Ee, kız çocuklarının okutulması önemli bir unsur. Bir ülkenin ya da tüm dünya insanları için önemli bir sorun okutulması, okut okumak bir kadının okuması. O yüzden e, yani benim e, sakın şey anlaşılmasın hani kadın... E, ...özgürlüğü ya da işte kadına şiddet konusunda daha şey baktım... ...biraz daha derinlere indim... Ee, ...çok erkeği suçlamadım aslında bu noktada... ...sistemi suçladım değil mi? Hı -hı. Hani birçok insan buna biraz tepkisel yaklaşabilir... ...o yüzden e, şey düşünmüyorum... ...yani bir kadın çığlığı beni bir kavganın ortasına götürebilir... ...bu kadar da hassasiyetli bir durumum var yani... ...kadına karşı, kadın sömürüsüne karşı. san Kadın kimliğinle Türkiye'de şimdiye kadar hiç kısıtlandın mı ya da özgür davranamadığın bir olayla karşılaştığın oldu mu hiç? Yani bu ailende, çevrende sürekli karşına çıkan bir şey aslında. Ama kadınların... Hani şu anki özgürlüğü hani bu ana gelmesi bir emek sonucu ortaya çıkmıştır. Yani emek verildi, kadınlar mücadele edildi, mücadele etti ve bu noktaya gelindi. Gelinen noktanın da e, küçümseyecek bir nokta olduğunu düşünmüyorum. İşte e, ama e, nasıl anlatmalı? Yani karşılaşıyorsun böyle sorunlarla, evet. Yani ee, en mesela otobüste uğradığın bir tacizde sırf kadın olduğun için suçlu ol, olabiliyorsun mesela ya da işte giyiminle kuşamınla e, suçlu görülebiliyorsun. Ne için bunun örneğini? Ee, örneklerini mi? görüyoruz yani. yani işte evet. erkek taciz ediyor, kadın e, buna tepki gösteriyor, öteki biri şey diyor, sen de böyle giyinmeseydin o zaman yani hani sorun kadının. Giyinmesi oluyor yani erkeğin taciz etmiş olması değil Ya bu konuyla ilgili Zaten skandal sayılabilecek Kanunlar çıkarıldı Mesela e, tecavüz olayında Tahrik e, Olayı gündeme geldi Mesela kadında da hata bulunuldu O zaman e, şöyle diyelim yani Tahrik kadar, olmak yani Bir erkek nasıl tahrik olur mu yani ne bu yani Ben giyiniyorum çıkıyorum sesimden de tahrik olabilir Bir erkek o zaman ne yapabilirsin yani ...hani o zaman burada şapkınlık giriyor işin içine. Yani toplumsal hayatta... ...şey yapılmış... ...bastırılmış birçok duygu... ...nasıl böyle ortaya çıkabiliyor... ...diye düşünüyorsun. O zaman tamamen hayatı cinselleştirmek... ...devreye giriyor. Yani kadının cinselleşmesi. Burada tamamen hayatı cinsel olarak bakma. Kadını sadece cinsel bir obje olarak... ...görme meselesi ortaya çıkıyor yani. O zaman ben... Yani her şeyden önce insanım. Bunun farkında olması gerekiyor insanların yani. Herkes kadın ve erkek kimliğinden önce önce insandır. Hani bu şekilde görülmesi gereken bir şey bu. Yani o yüzden diyorum ya. Yani kadın sesiyle tahrik olabilir bir erkek. O zaman ne yapayım ben hiç konuşmayayım mı yani? Ya da bir erkek saçımdan tahrik oluyor diye saçlarımı örtmek zorunda mıyım ben? Hani bırak e, mini etek, bırak askılı, bir, bırak göğüs dekoltesi. O zaman ben bir erkek saçımdan tahrik oluyor diye saçımı kapatmalı mıyım? İnsanlar buna cevap versinler. Ya da bir erkek sesimden tahrik oluyor diye konuşmamalı mıyım ben? Ve şöyle bir şey var yani benim bildiğim kadarıyla en azından bu benim şahsi fikrimdir. Böyle bastırılmış bir toplumda ki genelde Orta Doğu toplumlarında bunu çok sık görebiliyoruz. Bastırılmış bir toplumda böyle cinsellik aslında daha çok ön planda taşınmaya başlandı. Yani son şöyle bir şey var ki. Ve tecavüz olayları da yine bu tür toplumlarda çok kendini göstermeye başladı. Bir şarkı daha dinliyoruz. Kavma. Bu anlattıklarından sonra insanlara bir mesaj vermek gerekirse neler söylemek istersin? Yani mesaj değil de yani... Yani şunu söylemek istiyorum, kadının özgürleşemediği bir toplumda ki özgürleşemeyecektir. Bu çok önemli bir şey yani e, bunun böyle bilinmesi gerekiyor. O yüzden kadının özgürleşmesi toplumun özgürleşmesi demektir. Çünkü bir erkeği yetiştiren yani yine bir kadındır. O yüzden burada kadına da çok önemli bir görev düşüyor. Yani bir erkeği yetiştiren bir kadın olduğu için bu döngünün, bu kısır döngünün değişmesinde kadın önemli bir unsurdur. Yani en önemli en büyük görev burada kadına düşüyor. Yani o yüzden kadınlar bir erkek çocuğunu yetiştirirken bir ya da bir kız çocuğunu yetiştirirken dikkatli olmaları gereken Birkaç konu var. Yani bir kız çocuğu kalkıp erkek ondan büyük bir erkek yani erkek kardeşine ya da abisine hizmet edip oturuyorken ona su getirip şunu yapıp bunu bu, bu böyle de olmamalı yani. Bir erkek de kalkıp yardım etmeli. Çünkü paylaşmayı bilmeli. Biz hayatı paylaşıyoruz. Birlikte yapıyoruz, birlikte pişiriyoruz, birlikte yiyoruz, birlikte gülüyoruz. Yani hayatı paylaşmak gerekiyor. Yani bu hayatın her alanında, her anında olması gereken bir şey. Sofra hazırlarken, sofra kaldırırken yani hayatı bir sofra kaldırmaya indirgemiyorum. Sakın yanlış anlamasınlar beni. Bu küçücük bir şey. Yani hayatın içerisinde küçücük bir şey. Ama buradan tüm hayata yaymak gerekiyor bunu. Ve hayat paylaştıkça güzeldir. Hayat paylaştıkça çoğalır yani. Kadınlarda o farkındalığı yaratmak için acaba ne yapılabilir? Çünkü hala birçok kadın maalesef yani ikinci planda kalmayı... Yani zorunlulukmuş gibi aslında kendisine biçilen rol oymuş gibi davranıyor. Yani bunun böyle olmadığını onlara anlatmak için neler yap yapılmalı acaba? Yani aslında şöyle yani feodal toplumlarda daha çok hissedilen bir şey bu. Yani erkeğin daha önemli olduğu, kadın kız çocuğunun işte ya da kadının biraz daha hani eksik olduğu falan filan. Hani böyle düşünceler var ya tam şu anda anlatamıyorum. ...bu nasıl oluyor? Mesela kadın gelin gidiyor mesela. İşte kaynasından e eziyet görüyor işte falan. Sonra kalkıp aynısını o da yapıyor. Yani devam ettiriyor. Bunu değiştirmek için bir şey yapmıyor yani. Yani o yüzden burada biraz şey çok şey giriyor. İnsan psikolojisi, sosyolojik durumlar, geldiği toplum, aldığı eğitim birçok konu var bunun içerisinde. Ama e kadının bilinçlenmesi işte dediğim gibi yani... Küçük bir şeyden başlayarak büyük bir şeye dönüşecektir bu. Yani küçük küçük çocukların büyüyüp daha güzel bir dünya oluşturduğunu düşünün. Onun gibi bir şey herhalde. İyi yetişmiş, eşitlik, özgürlük, dostluk, paylaşma, adalet gibi kavramları hayatına tema edinmiş insanların bu dünyayı daha güzel bir dünya olarak değiştireceklerine inanıyorum ben. Yani daha güzel bir dünyaya evrimleşeceğini düşünüyorum şu anda yaşadığımız dünyanın. Ama şu da bir gerçek ki şimdi asla yakınıyoruz bu konudan ama karşılaştırmalı bakarsak olaya mesela bir batıya göre evet belki bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu durum biraz daha ya içler acısıdır aslında biraz demeyelim de ama ortada o toplumlarıyla karşılaştırdığımız zaman Türkiye bu konuda açıkçası yani bayağı ım, yol kat etmiş durumda. Çünkü mesela yani... yani İran, Irak'ta bile şu an hala kadınlar ıı, çarşaflarla çıkmak zorunda Ama şöyle kalıyorlar. Bir, şey de yani var, bir geri evrim mi var acaba Türkiye'de? Ya o bunu yani düşünmek evet lazım. O, yani o da ayrı bir, bir geri evrim var diye. mı Türkiye'de şu anda? Bunu düşünmek lazım gerçekten. Yani bir ee, Yani 60'lı, 70'li yıllardan hani 70'li yıllardan 2011'lere ne değişti? Ne kadar yol aldık? Ne kadar geriye gittik? ...diye biraz düşünmek lazım açıkçası. Bu konuda benim aklıma Cem Yılmaz'ın bir e, sözü geldi de... ...diyor ki evrimi bilemem yani... ...maymunlardan geldiğimizi <gülüyor> bilemem ama... <gülüyor> ...maymunlara doğru gittiğimiz kesin <gülüyor> İşte yani bunu gözlemlemek gerekiyor. Bir er, geri evrim söz konusu şu anda. Türkiye'yi zaten şu an... ...yani herkesin tartışığı konu da aslında o. Ki az önce bahsettik yani Rutkaya Aziz'in bahsettiği <gülüyor> olay... ...cehalet konusu... Peki Yağmur, böylelikle de programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle bugün bana burada eşlik ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Türkiye gündemini meşgul eden iki konuyla ilgili sohbet ettik. Bu yüzden sana teşekkür ediyorum ayrıca. Ben de teşekkür ediyorum. Düşüncelerimi burada paylaşma insanlara, işte tanım, belki de hiç tanımadığım insanlarla paylaşma imkanı buldum burada. Ben son olarak şunları söylemek istiyorum. Daha güzel bir dünya mümkün. Sadece biraz daha fazla sevmemiz gerekiyor galiba. Hı. Çok basit aslında. Evet çok haklısın. Pekala sevgili dinleyenler bu hafta da yine programımızın sonuna geldik. Arda arda iki tane şarkı dinleyeceğiz. İlki Natalie Corden hemen sonrasında da Amel Matlusi radyolarınızda olacak. Haftaya tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Oh, oh, oh, oh, verdi.